Bismillahirrahmanirrahim Saf suresi Medine'de nadir olan surelerdendir. Abdullah İbni Selam diyor ki biz aramızda konuştuk. Hanginiz Resulullah'a varıp ona amellerden hangisinin Allah'a daha sevimlidir diye sorabilir dedik. İçimizden hiç kimse kalkmadı. Aleyhisselatü Vesselam bize bir adam gönderdi. O bizi topladı ve bu sureyi okudu. Yani Saf suresini sonuna kadar okudu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla birden dörde kadar göklerde ne varsa yerde ne varsa Allah'ı tesbih eder ve o azizdir, hakimdir. Ey iman edenler, yapmayacağınız şeyin için söylersiniz. Yapmayacağınızı söylemeniz Allah katında büyük bir kazaba sebep olur. Muhakkak ki Allah kendi yolunda kenetlenmiş bir duvar gibi saf halinde savaşanları sever. Selam. göklerde ne varsa yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. O azizdir, hakimdir. Bu anlayabilmek için kardeşlerim, göğü düşünmeli, bildirleni, görüleni, görülmeyeni, onun dışındakileri düşünmeli, yaratılanı, gördüğünü, görülmeyeni, bildirilmeyeni, bildirileni ve bunların hepsinin Allah'ı tesbih ettiğini, zikrettiğini düşününce, insanın imanı, insanın bağlılığı, itaatı ne yapar? O nisbette artar. Hemen bunun akabinde Rabbimiz Teala bizlere bir uslup, bir edep öğretiyor. Eğer inanmışsak, iman edenlerdensek, Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyin için söylersiniz. Bu ayet bir şeyi vaat edip veya bir sözü söyleyip onu yerine getirmeyene reddiyedir. Neden? Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne diyor? Münafığın alameti üçtür. Konuşunca yalan söyler. Vaat edince sözünden döner. Emanet edilince ihanet eder. Bunun için Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu ayeti pekiştiren hemen akabinde gelen ayette diyor ki yapamayacağınızı söylemeniz Allah katında büyük bir kazaba sebep olur. Diyor. Evet. İmam Ahmet'in Ebu Davud'un Abdullah İbni Amr'dan naklettiği bir rivayette Aleyhissalatü Vesselam bizim evimize geldi. Ben o sırada küçük bir çocuktum. Çıkıp oynamak için gittim. Anam bana dedi ki Ey Abdullah gel sana bir şey vereceğim. Aleyhissalatü Vesselam Sen ona bir şey vermek istemiş değildin değil mi dedi. Sen ona ne vermek istedin dedi. O hurma dedi. Aleyhissalatü Vesselam dedi ki Eğer sen bunu vermemiş olsaydın sen üzerine muhakkak yalan yazdırıldı, buyurmuştur. Evet. Qab el Ahbar der ki, Ali sallallahu aleyhi ve seçkin ve mütevekkil kulum katı ve ağır değildir. Allah سبحانه ve teala ösnümüze diyor ki, seçkin ve mütevekkil kulum katı ve ağır değildir. Sokaklarda dolaşmaz, kötülüğe kötülükten karşılık vermez ama affeder ve bağışlar. Doğumu Mekke, hicret Kabe, mülkü Şam'dadır. Ümmeti hamd edenlerden. Her halükarda, her yerde Allah'a hamd ederler. Seher vakti gökyüzünde arı sesi gibi ses çıkarırlar. Çevrelerini aydınlatırlar vücutlarını örterler. Savaştaki safları namazlarındaki saflar gibidirler. Sonra kalıp, muhakkak ki bunun karşılığı işte bu inen ayettir diyerek saf 1'den 4'e kadar okumuştur. Saf 5 ve 6. ayetler. Hani Musa kavmine demişti ki, Ey kavmim, Niçin bana eziyet verirsiniz? Halbuki benim size gerçekten Allah'ın Resulü olduğunu biliyorsunuz. Fakat onlar yoldan sapınca, Allah da onların kalplerini saptırmıştı. Ve Allah, Sasıklar gruhuna hidayete erdirmez. Hani Meryem oğlu İsa da demişti ki, Ey İsrailoğulları muhakkak ki ben size Allah'ın peygamberiyim. Benden önceki Tevrat'ı doğrulayan ve benden sonra gelecek adı Ahmet olacak bir peygamberi de müjdeleyenim. Ama o kendilerine açık pulhanla gelince açık bir büyüdür dediler. Allah subhanahu ve teala kulu Resulü ve Kerim'i İmran oğlu Musa'dan bahsederek onun kavmine şöyle dediğini bildiriyor. Ey kavmin niçin bana eziyet verirsiniz? Halbuki benim size gerçekten Allah'ın Resulü olduğumu biliyorsunuz. Benim size getirmiş olduğum risaletin doğruluğunu bildiğiniz halde bana niçin eziyet ediyorsunuz? Bu ifadede Aleyhisselatü Vesselam'ın kavminden ve diğer kafirlerden gördüğü eziyetlere teselli, teselli buyurulduğu gibi sabır emri de bulunmaktadır. Evet. Nitekim Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurmuştur ki Allah Musa'ya merhamet etsin. O bundan çok daha fazla eziyete uğradı da sabretti. Aynı zamanda bu ayette Müminlerin Aleyhisselatü Vesselam'a eziyet etmelerini yasaklayan bir nehi de bulunmaktadır ki Ey iman edenler! Musa'ya eziyet vermiş olanlar gibi olmayın buyurmuştur. Fakat onlar yoldan sapınca Allah onların kalplerini saptırmıştı. Evet. Bildikleri halde Hakk'a ittiba etmekten dönünce Allah onların kalplerini hidayetten döndürmüş ve içine şek, kararsızlık ve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 Yani Tevrat beni müjdelemiştir ve onun haber verdiği şeyin doğrulayıcısı benim. Ben de benden sonra gelecek olanı ümmi Arap ve Mekkeli peygamber Ahmedi müjdelemekteyim. Hz. İsa İsrail oğulları peygamberlerin sonuncusudur. İsrail bir topluluğun katında Hazreti Muhammed'i müjdelemiştir. Bu peygamberlerin ve elçilerin hatemi kendisinden sonra ne nübüvvet ne de risalet tutman Ahmet'tir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Yahudilerden veya Hristiyanlardan veya her ikisinden kim benim adımı duyardı bana iman etmeden ölürse andılsın ki şirk üzerine ölmüştür demiştir. Yediden dokuza kadar İslam'a çağrıldığı halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kimdir? Allah zalimler grubunu hidayete erdirmez. Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. Müşrikler istemeseler de dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak diniyle gönderen O'dur. Rabbimiz FANUH VE TEALA İslam'a çağrıldığı halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kimdirdir? Allah'a yalan isnat eden tevhid ve ihlasa çağrıldığı halde Ortaklar kabul ederek şirk koşandan daha zalim hiç kimse yoktur Verir. Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Onlar hakkı batıla çevirmek için çabalarlar. Onların bu durumu ağzıyla güneşin ışığını söndürmek isteyen kimsenin durumu gibidir. Nasıl o imkansız ise aynı şekilde bu da imkansızdır. Halbuki kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. 10, 11, 12 ve 13 Ey iman edenler! Sizi elim azattan kurtaracak bir ticareti göstereyim mi size? Allah'a ve peygamberine iman eder. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için çok daha hayırlıdır. O sizin günahlarınızı bağışlar, sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere ve aldın cennetlerindeki güzel yerlere koyar. İşte en büyük kurtuluş budur. Seveceğiniz başka bir şey daha var. Allah katında yardım, ve yakın bir fetih sen müminlere müjde ver evet insanın içini açan rahatlatan ne kadar güzel ayetler değil Abdullah İbni Selam'ın hadisinde de geçtiği gibi affab Allah onlardan razı olsun Allah Azze ve Celle'ye en sevimli olan ameli yapabilmek için soru sormuşlar. Ve Rabbimiz Subhanahu ve Teala da bu sureyi inzal etmiştir. İşte bu cümleden olarak Allah-u Teala bu ayet-i kerimede Ey iman edenler sizi elim azaptan kurtaracak bir ticareti size göstereyim mi diyerek sonuna kadar bu ayetleri indirmiştir. Evet. Ve en son ve yakın bir fetih derken, çabucak gelecek bir fetih, bu fazlalık dünyanın en hayırlı şeyidir ve ahiret nimetiyle birleştirilmiştir. Allah'a veresine itaat edip Allah'a ve dinine yardım eden edenlere müjdelenen bir fetih. Bu sebeple Rabbimiz sen müminlere müjde ver buyuruyor. Ondur. Ey iman edenler Siz Allah'ın yardımcıları olun Nitekim Meryem oğlu İsa Havarilere Allah'a giden yolda benim yardımcılarım Kimlerdir deyince Havariler demişlerdi ki Biziz Allah'ın yardımcıları İsrailoğullarının bir takımı böylece inanmış Bir takımı da etmişti. Nihayet biz O iman edenleri Düşmanlarına karşı destekledik de böylece üstün geldiler. Allah subhanahu ve teala mümin kullarına bütün hallerinde, sözlerinde, fiillerinde, kendi kendileriyle olan durumlarında ve mallarında Allah'a yardımcı olmalarını emrediyor. Tıpkı Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kim dediklerinde havarilerin İsa Aleyhisselam'a icabet ettiği gibi siz de Allah'a ve Resul'a icabet edin. Allah Azze ve Celle'ye davet konusunda kim bana yardım eder? Havariler, siz Allah'ın yardımcıları. Havariler İsa Aleyhisselam'ın tabileridir. Evet. Bu sebeple İsa Aleyhisselam onları Şam diyarındaki Yahudiler ve Yunanlar arasına propagandacı olarak göndermişti. Aleyhissalatü Vesselam'da haç günlerinde aynı şekilde Rabb'ımın risaletini tebliğ edinceye kadar kim beni koruyacak? Çünkü Kureyşler Rabb'ımın risaletini tebliğ etmemi engelliyor demişti. Nihayet Rabb'ımız Fahane ve Teala Medine halkından evs ve Hazret kabilesini yardımcı olarak gönderdi de ona biat edip desteklediler ve onu kendilerine hicret at diye takdirde kızıla ve karıya karşı koruyacaklarını bildirmişlerdi. Ashabı ile beraber o Medine'ye hizmet edince de Allah'a verdikleri sözü yerine getirip onu korudular. Bu sebeple Allah ve Resul onlara yardımcılar anlamına gelen Ensar adını verdi ve bu onların özel ismi oldu. Allah onlardan razı olsun ve onları hoşnut etsin. Allah onlara söz söyleyen, onları kınayanları kahretsin. Evet. Allah razı olsun. O surede burada bitti. Rabbin subhanahu ve teala saf saf duran bir duvarın elemanları gibi olan birbirine kenetlenmiş o sen ve kulların sırasına bizlere de kalksın. Razı olduğu amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Elhamdülillah, herhabbilalem.